Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın aşkıyla seviyorum Behire. Kum saatlerinde yorulan bir zaman akışı gibi yaşıyorum seni. Ciğerlerimdeki rutubetli sözleri başka dudaklardan duyuyor. Artık başka kollarda idam ediyorum gençliğimi. Keşke biraz daha kalsaydın. Dudakları Ayetel Kürsi'den aşınmış annem seni pek sevmişti bilirsin. Bu intiharın her satırına şahitlik ediyorsun. Ve ben bir kez daha iman ediyorum Kur'an'a. İçimdeki kelebekleri boğuyor babamın şadırvanda unuttuğu abdest suları. Her dua bir hayal değil mi Behire? Değilse Hira bize küser. Yüzü düşer Ebu Ducane'nin, Ebu Derda'nın. Beni biraz daha özlersin. Ergenliğimin deremin üzerinde bıraktığı kabuksuz bir yara gibi kursağıma yapıştım. Soluksuz kaldım. Boğuluyorum Behire bilirim, bilirim israfil cennahından bir lütfdur kanter içinde soluklanışın. Şimdi bir derin nefes alsın. Şüphesiz saçların titrer. İrkilirim. Bu kargaşadan bir başka korkuyorum Behire. Bir başka korkuyorum yüzümün çatlaklarına deksinen ezan seslerinden. Buralarda ezanla bir başka okunuyor. Yorgun sulara düşüp boğuluyor. Eğer yine de inatla uyanmıyorsam bu rüyadan, inatla pencereyi açıp bağıramıyorsan bir sahur vakti seni sevdiğimi, bil ki gahımla bekliyorum seni, eşraftan birkaç kişinin omuzlarında. Artık yüzünden belli oluyor gülme işlerin gözünden belli oluyor Bazen çok yoruluyorsun Çok yoruluyorsun Gözlerin tenimden bıkkınlığını üflüyor yüzüme bir uyku vakti Derince soluyorum Bir uyku vakti bölünüyor ekmeğimiz Aşımız Damarlarım çekiliyor Gırtlağıma kadar Şimdilerde senin hayrına, kumrulara yeni dualar öğretiyorum pencere diplerinde. Üç ihlasa benim de dilim dönmemişti Behir'e, üçüncü de takıldım. Üstelik yeni şiirler de yazdım sana bu gece. Şiirlerden bir gün gökyüzünün ipini saldım. Allah'a gönderdim biliyor musun Behir'e. Allah'a gönderdim. Eğer olur da aşka karşı zaman kazanırsa bu savaşı, bir başka bedenin sıcaklığında çürürse eğer bedenin, simetrisi bozuk aynalara her baktığında yüzün düşer. Aynalar da yüzsüzlüğünü kemirir betbah gençliğin. Her aydınlıktan sonra beni biraz daha özlersin. Bugün tam üç mevsim oldu gelmedin Behire. Üç mevsim oldu biliyorum ki dörtte de gelmeyeceksin. Ben artık öğleden sonralarımı, miras bırakıyorum yakası gırtlağına dek ilikli torunumu. Kerahat vakitlerinde odamın örümcek ağlarındaki mezarlarda satıyorum ruhumu. Bu derme çatma kuruntu düzenime tezat bir şekilde... Adının mecazlarında yaşıyorum. İçinde A harfi olmayan bir isimdin Behire. Baştan aşağıya Tuncuydu Behire. Hayır ve iyilik seven, soyu temiz kadın. Hayır ve iyilik seven, soyu temiz kadın.